24.9 Açık Radyo'dan iyi akşamlar. Ben Engin Geçtan. İyi akşamlar. Ben Timuçin Oral Dünya halindeyiz bu akşamda. Karşımızda Tolga Dizmen. Ee, herkese tekrar iyi akşamlar. Bu akşam ben Merak ettiğim bir soruyla başlamak istiyorum. Bir de Galatasaray'a başarılar diyor. Ee, evet, evet, dileyelim. Evet. Ee, umarım bir e, üst çıkacak. Ee, şöyle bir şey duydum. Ee, galiba Cumhuriyet Kitap Kulübü, ee, İnsan Olmak'ı Yüzyıl'ın Kitapları listesine almış galiba. Ee, bir kere bu haberi çok sevindim. Benim favori kitaplarımdandır. Ben de duydum fakat hangi kitap klübü olduğu konusunda emin değilim. Hmm, belki yanılıyorumdur ama. Ee, ve de çok merak ettiğim bir şeyi sorayım size. Ee, nasıl yazıldı insan olmak? Onun yazılış öyküsü ya da süreci nasıl bir şey? Bu kadar senedir hiç sormadım bunu hakikaten. Çok merak Onun ediyorum. bir öyküsü var Timuçin aslında. Ee, yani yazılış öncesi öyküsü var evet. çünkü ben o yıllarda Ankara'da iytim. Ee, Ankara biraz daha nasıl söyleyeyim o yıllarda İstanbul'a kıyasla daha biçimci bir yer. Ee, akademik ortam zaten biçimci bir yerde biliyorsun. Hı hı. Bu nedenle ilk iki kitabım. Her ne kadar Türkiye'deki alışıldık akademik e, ölçüle ve dışında biraz farklı olmakla birlikte, yine e, akademik e, ortamın beklentileri doğrultusunda yazılmış sayılabilir. E, ve ben ilk iki kitaptan sonra orada duracağımı zannediyordum. Bugün kurgularla birlikte dokuz etti kitap sayısı. Ee, bir gün üniversiteye geldim. Ee, resepsiyondaki görevli bana dedi ki, e, İstanbul'dan biri gelmiş dedi. Sizi görmek için ısrar ediyor dedi. Onlar biliyorlar ben anıbosuz kimseyi görmüyorum diye. Gözümün ucuyla baktım camlı bir bölmenin gerisinde. Aa, böyle çok mütevazi tavırlı, ee, e, orta yaşlı, ileri orta yaş, orta yaş arası, bir bey. Birden, peki dedim. Ve bir de odama çıktık. Çıkarken de ben zaten birkaç dakikanızı alacağım sizin dedi. Çıktık. Buyurun dedim. Oturmadı bile. Ben dedi, size bir tek şey için ricaya geldim dedi. Bizler için de yazın dedi. Hmm. Ee, umarım yapabilirim dedim. Ee, emekli bir beymiş zannediyorum. Kocamız Paşa'da oturuyormuş. Sonradan adını ve adresini almadığıma üzüldüm. Çünkü bunun gelisinin geleceğini o anda ben bilemedim. O görmüş galiba efendim görmüş. <gülüyor> o, görmüş. <gülüyor> evet. o yaz, kaşta deniz değdik. Ben herkesten ayrılıp açıldım iyice öğlen saati de üstelik. İnsanı düşün biliyorsun <gülüyor> düşünceler anılar bir şeyler gibi. Neden bu adam canlandı gözümün önünde denizin ortasında yüzerken neden geldi ki aklıma? ...dediğimi de hatırlıyorum. Hı hı. Yani şimdi burada... ...Karşı denizin ortasında... ...ben iyice açılmışken... E, ...gitti. Akşam oturuyorduk. Ben kamping'e kadar bir yürüyüş yapacağım dedim. Çıktım... ...sadece yürüyüş yapmak amacıyla. Gittim döndüm. Yolda... ...İnsan Olmak kitabının başlıkları... Hazırdı. Hazırdı. Sabah kahvaltı onları not ettim. Ankara'ya döndüğümde de bir çırpıda yazıldı. Şimdi tabi siz e, kabul etmezsiniz ya da biliyorum gayet e, e, attan alırsınız. Doğru kelime bu olduğunu bilmiyorum ama aslında sanat eseri gibi oldu. E, diyeceğim. E, bu hikaye mi? Hayır, hayır. Yani yaratılış süreci aslında. Yani önce zihninizde bitirilip ondan sonra bir çırpıda. Çünkü o Akademik kitaplar için böyle bir şey pek de söz konusu değildir. Değil. Oturur, bir anlarsınız, bir şeylere ekler çıkarırsınız. Belki kurgular böyle yazılıyordur, onu hiç bilmiyorum. Ya da romanlar böyle yazılıyordur, bilmiyorum. Bir çırpıda. Ama bu hem akademik sayılabilecek, e, sayılabilecek diyorum. Çünkü aslında akademisyenler için yazılmadı muhtemelen, değil mi? Onun adı yok. Adı yani. yok evet. Kime, Hı. kimi... E... ...muhatap aldığı belli değil. Koca Mustafa Paşa'daki Bey'e aslında yani... <gülüyor> ...onun işaret ettiği... Ama şey çok senin dediğin şey çok doğru yani... ...ben de hazırmışım. Hı hı, evet. Ancak yani bu kitabı ben yazdığım zaman bile... ...o ölçüler vardı, o baskı, hı hı. akademik baskı... ...bunların dışına çıkıyorum gibisinden... ...içeride bir faşist konuşuyordu zaman hı hı. zaman ama... E, o çıkıverdi böyle şey dinlemeden hiç çok da iyi, çok da iyi oldu çünkü e, ilginç olan yön e, o kitabın nasıl söyleyeyim şeyi yok e, muhatap olduğu kişiler belirli bir grup değil e, Gecekondalarda da okunduğunu biliyorum. Tabi tabi evet. Her ben, yaştan. Her yaştan, evet. evet e, çeşitli statik, grup insanlardan var. evet e, okunduğunu biliyorum. O kitap okuyucusuyla çok iyi bir ilişki kurdu. <gülüyor> Diyorum ben. Ben de katılıyorum. Önce itiraz ederdim böyle bir şeye. E, e, bu sizin başarınız diye düşünürdüm. Siz de kitabın başarısı diye e, düzelttiniz az evvelde Yani hakikaten Evet. Başarı sözcüğü zaten bana şey... bana ait. Başarı e, yani, e, sizin sevdiğiniz e, bir şey değil. değil bir e, çünkü ait. ilişki kurabilmek önemli Hı -hı. ve o kitapta kurdu. Ama e, diğer kitaplarımda da benden çıkıp yayıncıya gittiği anda şey oluyor. Sanki kitap ve okuyu okuru benim dışımda bir iş yapıyorlar birlikte Hı -hı. gibi yaşıyorum. Doğru. Hı -hı. ...siz yapmak istiyor ya da yapıyor olsaydınız... ...belki olan da bu olmazdı. Efendim? Hatta siz yapıyor olsaydınız... ...yani o ilişkiyi siz kuruyor olsaydınız... E, ...yapıtınız ortaya çıktıktan sonra da... ...muhtemelen... E, ...olanlar da böyle olmazdı. Yani yapıt e, okuyucunun kurduğu ilişki... E, olur ...olmazdı o. Sizinle kurduğu ilişki e, olurdu. Ama mesela o kitabın... ...neden bu kadar ilki gördüğünü ve bu kadar çok sayıda kişiyle ilişki kurduğunu ben anlayamam ki zaten çünkü hı hı. ben okuru değilim kitabın. İşin sırrı burada ama Efe, efendim bunu anlayamam demeniz an de. işin an sırrı bunuyor zaten. Evet. The Boulevard of Broken Dreams Mary Faithful söylüyor. Kim üçün geçen hafta buradan çıkarken Ayrılmadan önce. Bir kongre ile başlamıştık. Bir kongre ile bitiriyoruz dedin bana. Evet. evet. Altı aydır birlikteyiz. Çarşamba akşamları. Ve e, dinleyicilerimize bir hafta sonra veda edeceğiz. Hı hı. E, daha doğrusu bu son canlı yayınımız. Evet. Gelecek hafta de. bir e, toplantıda güneyde olma durumundayız. Cahşamba e, sabahından, gündüzünden gidiyoruz. Ayrı ayrı uçaklarda gerçi ama akşam burada olamayacağımız için gelecek hafta kayıt yapacağız. E, bu altı ayı nasıl yaşadın? Dinleyiciyken programcı olmak nasıl bir şey? Hangisi daha iyiydi? Um, hangisi daha iyiydi? İyi, bilemiyorum. Çünkü ikisi de ayrı ayrı iyi. Evet. Um, programcı olmak tabi daha zor muhakkak dinleyici olmaya göre. E, zaman içinde değiştiğimi düşünüyorum ama. Yani e, şimdi geriye dönüp bakınca ilk programlarla bugün aynı değil. E, Bunun da şeyi kastetmiyorum ama yani mikrofon rahatlığı vesaire bir şey değil bu. E, aslında tıpkı dans gibi galiba. Yani hani hiç dans etmediğiniz bir insanda dansa kalkarsınız da kim ne yapacağını çok iyi bilmez başlangıçta. Ee, ondan sonrası da yavaş yavaş gelir müziği dinlediğinizde. Böyle bir şey oldu biraz. Ee, şimdi geriye dönüp bakınca mesela siz yokken yalnız yaptığım programı hatırlıyorum. Ee, bazen düşününce çok acımice yaptığımı düşünüyorum. Bugün olsa farklı yapardım. Bazen de şöyle düşünüyorum, vay canına ne cesaretle yapmışım. <gülüyor> o cesaretle ben de şaştım, o evet. zaman bir şey demedim. Evet. Vallahi çok bu, bugün şaşırıyorum, <gülüyor> evet. o gün şaşırmamıştım. Ee, böyle şeyler yaşadım, siz nasıl bir alta geçirdiniz? Ee, ben iyi bir alta geçirdim, ee, umarım dinleyicilerimiz de... E... ...iyi yaşamışlardır. Yani bizimle bu programı paylaşan dinleyiciler de bu saati iyi yaşamışlardır. Ee, ayrıca tabii seninle bu programı paylaşıyor olmak da benim için bir lüks oldu diyebilirim. O, oh, teşekkür ederim bu ittifak. Bu ama çok içten söylenen bir şey. Onun için teşekkür ederim. Şimdi, e, biz niye program yaptık sence? ...ve yapmaktayız. Um, e, bilmiyorum aslında. Yani... E, ...söyleyeceğimiz sözümüz vardı da... E, ...söyleyelim diye mi yaptık... ...diye düşünüyorum bazen. Böyle bir şey yok. Çünkü bir şey söylemeye... ...çalıştığımız izlenimini hiç... ...edinmedim ben. Böyle bir kaygıyla yapıyor olsaydık da herhalde... ...çok rahatsız olurdum. Ama zaten... E, ...tabii şunu unutmamak lazım... E, ben sizin çok eskiden beri izleyicinizim, ee, yalnızca dinleyiciniz değilim. Bunun da tabii çok büyük bir e, şans olduğunu adettim hep. E, siz tabii bilmiyorsunuz, benim hastanedeki odamda da e, etkilendiğimi düşündüğüm e, bazı psikiyatristlerin, hocaların vesairelerin fotoğraflarından oluşan böyle kolaj gibi bir şey vardı. E, vardı diyorum çünkü odam değişince onun... ...bir süreliğine kalkması gerekti... ...ama mesela orada... ...sizin fotoğrafınız vardı... ...sizin haberiniz yoktur... ...çünkü bana bir fotoğrafınızı da vermediniz... ...ben onu bir dergide bulmuş ve koymuştum... ...başka bir takım... ...kişilerle birlikte... ...bunu da şunun için söylüyorum... İşte 86'da ben... ...psikiyatriye girdiğimde... ...ilk gördüğüm kişilerden biri sizdiniz... E, ...buna hep şans olarak... ...sonrasında da düşündüm. E, ve fakat... ...tabii 86'dan bugüne bizim ilişkimiz de... ...farklı... E, e, ...mecralarda akarak... ...geldi. E, siz radyoda birlikte program yapalım... ...dediğinizde de bu bana çok heyecan... ...verici mi? geldi. Yap, ortak olur musun? musun o, ...diye sordunuz. Diye sordum, evet. yani. e, bana çok heyecan verici geldi. Hem burada bunu paylaşıyor olmak... ...hem... E, sizinle birlikte bir şey yapıyor olmakta çok hoş geldiği için ee, beni en çok etkileyen buydu kendi adıma doğrusu ama niye program yapıyoruz diye düşünce bunun cevabını hemen veremiyorum benim için iki yönü var galiba bunlar yani bir kere e, program yapıyor kadar ki tabi dinleyicilerimiz var Mutlaka. Dinleyicilerimiz var. Ve... Ama onun kadar e, birlikte bir şey yapıyor Hı -hı. olmak seninle. Evet. Yani birliktenin altını çiziyorum. Evet. Çünkü bu unutulmuş olan bir şey. Onun için lüks dedim. Hı -hı. Şimdi insanlar birlikte bir şey yapıyorlar ama bir şey yaptıkları için birlikteler. Hı -hı. Evet. Çok önemli bir fark. Ee, ben bu programda bu birliktelik dediğim, birlikte ...olmanın ön planda olduğu bir... ...yapma sürecini yaşadım. Hı hı. Tabii... E, e, ...biz burada ikimiz... ...ya da konuk olduğu zaman... ...üçümüz konuşurken... E, ...farkındayım ki sen de öyle hep... ...bizi dinleyenler... Olduğu, evet. ...aslında onlarla konuştuğumuzu... ...hiç unutmadım. Doğrudan onlara... ...yeterince sık hitap etmemiş olabilirim. Ama varlıklarını biliyoruz. Varlıklarını... E, her zaman hissederek, e, hatta zaman zaman konuk olduğu zaman, konu dinleyiciden kopuyor gibi olduğu zaman onu oraya tekrar getirmeye çalışmak gibi bir şeyler, hı hı. E, hareketler ya da konuşmalar yaptığımın farkındayım. Çok, neden bu programı yaptım tahminden öteye gidemez. Yani beş yıl önce Açık Radyo'nun kuruluşunda Ömer Madra istediği için yaptım bu da. Bugün hı hı. öyle değil. <gülüyor> Ama benim öyle bir yanım var zannediyorum. Belki de onun için yazıyorum. Ee, benim çok ötemdeki insanlara da ulaşabilmek ihtiyacı. Hepsinde değil, buluşabildiklerimle. Hı hı. Onun için e, psikiyatriyle ilgili kitaplarımdan çok vurgularımın birileriyle buluşması beni daha çok çok heyecanlandırıyor. Evet. Etkiler heyecanlandırmıyor açıkçası. Evet, e, sevgili dinleyicilerimiz, biz e, programımızı bitiriyoruz e, gelecek hafta. Bir e, kayıtla maalesef çünkü burada olmayacağız. E, e, <gülüyor> ama Aslında evet. biz maalesef diyoruz ve her seferinde kayıttan rahatsız oluyoruz. Ama zannediyorum dinleyicilerimiz bunun farkında olmuyorlar. Evet. Ama bizim farkında olay olmamız çok önemli geliyor bana. Çünkü biz iki bayram kayıtı yaptık. İkisinde de gelen geri bildirimler onların kayıt olduğunu anladıkları evet. evet. gerçekten anlaşılacak evet. bir şey yok. Ama biz hep bildik bunu. Burada hep birlikte yapıyor olma hissini sizin yaşadığınızı nasıl yaşadığınızı biliyorum. Ben de öyle yaşıyorum gerçekten. Bu çok önemli bir fark. Ee, neden programı bitiriyoruzun gerisinde e, e, bazı faktörler var. Yani e, Timuçin'in bir hali angaşmanı var, onu İstanbul dışına çağıran. İyiyim, <gülüyor> ee, benim onunki kadar kesinleşmiş angaşmanlarım var ama sayıları çok daha az ama ben de önüm açık olsunu tercih ediyorum. Evet. E, ayrıca aklımda başka projeler var yani kesintiye uğramadan Üzgünüm. evet proje demiyorum onlara da niyet. Hı hı. Niyetler var içimden gelen. E, onun için e, bir de sizleri bıktırmamak için herhalde. Evet. <gülüyor> Bunun üzerine bir ağat yakalım. Evet e, çok uygun olur. Yavuz Bingöl söylüyor Kızılırmak Ağıtı. E, bu arada telefon eden dinleyicimizi cevaplamak istiyorum. Bildiğim kadarıyla bugüne kadar e, yapılmış olan programları, yani bir 6 aylık süreyi, e, onu izleyen 6 ayda tekrarlama şeklinde bir uygulama olmadı. E, bu konu zaten bizimle ilgili değil, radyo yönetimiyle ilgili bir şey. Ama bugüne kadar olmadığına göre bundan sonra da herhalde olması söz konusu evet. olamayacak gibi geliyor. Ama tabii eğer biz klonlanmış olsaydık, <gülüyor> bir taraftan istediklerimizi yani yapar bir taraftan da programımızı sürdürebilirdik. Evet ne diyorsun klonlama konusunda Timuçin? Valla aslında bu çok sık kullanılır oldu biliyor musunuz günlük hayatta yani işte seni klonlasak da işte aynı anda iki yerde olsan diye Klonlama konusu bana hep ilginç Burası geliyor. Sen kendine söylediğinde oluyor mu? Hayır olmuyor ha, ha. çünkü <gülüyor> bir kere bunu istemezdim. İkincisi, e, klonlama konusunda başlangıçta düşündüğümle bugün düşündüğüm çok farklı. Çünkü klonlandığımda klonlanınca oluşan kişinin ben olmadığımı fark ettim. O başka birisi. Benim genetik özelliklerime sahip. Çünkü klonlama konusu ilk ortaya atıldığında... ...bana inanılmaz heyecan verici bir şey evet. gelmişti. Çünkü biliyorsunuz psikiyatride hayvan modeli yok. Evet. Dolayısıyla sanki aynı insanların iki tane olursa... ...bir takım şeyler e, öğrenilebilir bu durumdan gibi gelmişti. E, o yüzden heyecan verici gelmişti. Aynı insandan iki tane olur. Farklı şartlarda bir, bir takım şeyleri görmek olur gibi gelmişti önce. Fakat sonra şunu fark ettim aslında... Onu fark etmek çok önemli. Biliyorum ama fark etmek gene de farklı bir şey. Ee, ikiz iki erkeğin eş yumurta ikizi. Eş yumurta ikizi iki bayanla evlendiğini düşündüm. Ee, iki tane aynısından çift elde etmiş oluyoruz. Parmak izlerine kadar aynı. Bunların çocukları olsun ve birbirine yakın zamanlarda olsun. Önemli değil o. Fark ettim ki bu iki çocuk birbirine kardeş oluyorlar. Çünkü anneleri de babaları da aynı genetik yapıdalar tamamen. Aynen. Parmak izlerine kadar aynı. Yani aslında onların çocuklarının kardeş olabileceği kadar somut bir benzerlikten bahsediyoruz. Fakat şimdi şu noktada iş bozuluyor. Ne erkekler ne kadınlar aynı kişiler değiller birbirinin tıpa tıp genetik kopyası hatta aynı kılık kıyafetler giydirilen aynı çevrede yetiştirilen aynı anne babaya sahip iki insanın aynı insan. O zaman klonlandığımızda da ortaya çıkacak olan şey ona şey diyorum ben aynı kişi değil. Peki Timuçin <gülüyor> e, örneğin şimdi seni klonlasak e, e, benim tanıdığım Timuçin Oral'ın bellek arşivi klonlanan kopyana geçiyor mu? Ee, bunu da zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Onun için sordum. <gülüyor> evet. Evet. Onun tarihi ne olacak? Evet. Değil mi? Hadi diyelim ki geçti. Fakat bir de deklaratif bellek diye bir şey var. Bunu daha önce konuşmuştuk. konuşmuştuk. Evet. evet. Çünkü o yeni bir insan. Ve onun seçerek hatırlayacağı şeylerle benim seçerek hatırladığım şeyler aynı olmayacak. Aynı olmayacak. Evet. Ee, ve böyle olunca babana inanılmaz hoş heyecan verici geliyor. Böyle olunca daha da fazla geliyor. Çünkü klonlamayı hep böyle biraz Tanrı'nın işine karışmak. Yok işte insanoğlunun kendi soyuyla ilgili bir takım şeyler yapması falan gibi böyle tuhaf bilim kurgu e, hikayelere de konu ediyorlar biraz. Bunun olamazlığını görmek benim çok hoşuma gidiyor. Ha, olamazlığını görmek. Evet. Evet. Mümkün değil. Ee, yani e, bu bir de dondurulma hikayeleri var biliyorsun. Hı -hı. Ya. ölümsüzlük, Hristiyanların pek kafasını taktığı bir konu. Yani evet. e, e, Sonsuza kadar yaşamak çok büyük bir ceza gibi gelir bana. Evet bana da. Bir kitabımda öyle bir karakter koymuştum kurkulardan birinde. Her yerde, her an olmak zorunda olan biri. Evet. Ee, Milan Kundera'nın var olmanın dayanılmaz hafifliği kitabında bir cümle vardı. Çok severim ben. Yaşam bir kere yaşandığı için yargılanamaz. Hı hı. Onun için iyisiyle kötüsüyle benzersiz ama tek bir yaşam sürdürmüş olmak... Bugünkü ben olarak bana iyi geliyor. Bunu fark ettiğinizde bu tadına doyulmaz bir şey değil mi? Evet. Sizce bir kraliçe Japonca şarkı söyleyebilir mi? Duyalım. <gülüyor> evet. evet Queen'in... Um... Benim de çok sevdiğim ve Queen'in de herhalde en tepede olduğunu düşündüğüm iki ünlü albümünden ikincisinden yani Ada Traces'ten Theotoriate'yi dinledik Brian May'in sesiyle. Soru sorabilir miyim? Tabii ki. Önümde Hı -hı. E, geçen ay e, programıza konuk olan e, Cem Akaş'ın e, düzenleyiciler arasında olduğu, benim de davet edildiğim fakat gitmeme mümkün olmadığı e, açık oturumun maddeleri var. E, o zaman saymıştım zannediyorum her birini. E, bir tanesi ne ele alalım. Görünüm teşhirciliği ve bireyselcilikle birlikte yaşam biçimlerinin çeşitlenmesi. Ne diyorsun bu konuya? Neler çalıştırıyor sana? Tekrar değil mi? Görünüm teşirciliğinden sonraki kısmını tekrarlarsanız aslında... O. Bireyselcilikle birlikte hı hı. yaşam biçimlerinin çeşitlenmesi. Bireyselcilikle birlikte yaşam biçimlerinin çeşitlenmesi. Bireysellik ya da bireylik birey olmak değil ama bireyselcilik... Yani yaşam biçimlerinin çeşitlenmesine ben şunu anladım bana göre yani en azından. Hı. Yani... E Geniş aile ya da çekirdek aile modellerin ötesinde tarzların diyelim ki bir tanesi bu Hı -hı. yaşam biçimi derken. Hı -hı. Evet. Ee, i̇ki gün önce bir e, etikle ilgili ahlakla ilgili bir şey konuşurken e, Börle'nin bir e, sözü gündeme geldi. E, birey olmak katılmamak demektir diye ee, oradan işte aslında ahlaklılık, bilim, bilimsellik katılmamayı gerektirir e gelmiştik. Ee, Son söylediğini anlamadım. Bilim ahlakı da evet. katılmamayı gerektirir. Yani evet, evet katılmazsanız evet. orijinal bir şey üretebilirsiniz yoksa bir şey yani üretemezsiniz. benim entelektüel yalnızlık dediğim şey. Yani. şey evet. evet. Şimdi e, bireyselciliği herhalde birey... ...bireylikten ya da birey olmaktan başka bir şey gibi düşünüp... ...cilik. ...cilik, evet. evet. <gülüyor> ee, şimdi görünüm teşirciliği aslında herhalde... Im, ...çağımızın ım, bu lafı sevmiyorum ama hastalığı ya da ım, fenomeni mi desek? Fenomeni, iyi. evet. diyelim. Hastalık lafını hiç sevmiyorum ben de. Evet. Ama... Çoğunluk öyle olunca hastalık tarafı kalmaz zaten. Evet. <gülüyor> hmm. ee, Biz de görünüm teşhirciliği e mi yapıyoruz burada? İşte demin onu söylemeye <gülüyor> çalışıyordum. Aragüler'in hoş bir sözü var. Evet. E, fotoğraf sanatçısı mısın değil misin? Nite o kendisini fotoğraf sanatçısı olarak adlandırmaz. E, muhabir der. Ve e, şöyle bir e, sözü var. Diyor ki... E, Söyleyecek sözün varsa çık ortaya söyle, boş yere sabun köpüğü sıkma insanların gözüne diyor. Şimdi bu görünüm teşirciliği insanların gözüne sabun köpüğü sıkmak aslında tam olarak benim anladığım şekliyle. Ee, ve bir şey olmaya çalışırken, bir şeyi göstermeye çalışırken tam da sanal olarak var olmak ortalıkta anlamına geliyor. O zaman da kişi yok oluyor zaten. Sizin, var edemiyor kendini. Evet. Sizin, e, ne demiştiniz? Güzel bir şey söylemiştiniz. E, var olamamanın pırıltısı. pırıltısı. Evet. Evet demiştiniz. Merlin Monro için söylemiştiniz. Evet. Belki Banu Halka'nın içinde söylenebilir demiş miydik? Hayır Değil demedik. Mi? Onun demedik. tarafını tuttuk. Evet. evet, evet. Merlin onu için söyledik. <gülüyor> ee, bu görünüm teşhirciliği biraz böyle bir şey. Eee ve kasıtlı olarak yapıldığında da ki bir de öylesi var yani onu da herhalde iki grupta görmek mümkün gibi geliyor bana bir tanesi e, bunun farkında olmadan görünüm teşhirciliği sergilemek. Evet Oluvermesi. bu var olmamanın olamamanın pırıltısı belki bir de özellikle görünüm teşhirciliği amacıyla orada var olmak ona artık ne diyeceğiz bilemiyorum o var olamamanın dayanılmaz ağırlığı herhalde. <gülüyor> ...o bundan biraz daha farklı. E, haber olmak istemek... Hı -hı. ...de var. Evet. Tabi bunda e, medyanın ne kadar kışkırtıcı bir yönü var... ...onu bilemiyorum. E, ama insanlar haber olmaktan da hoşlanıyorlar. Ve haber olmaktan hoşlanmıyorsanız... bunu da şaşırıyorlar. Evet. Yani ben bir televizyon kanalının bir konuşmasını reddettiğimde bana nasıl olur demişti e, karşımdaki kişi. İnsanlar bunun için can atıyorlar. E ben de dedim ki o zaman onlardan biriyle konuşun. Ben ne de diyeyim çünkü ben can atmıyorum. E, ve buna nasıl olup da buna can atıldığını ben çok anlamıyorum. Yani bunu yargılamak ve kınamak anlamında söylemiyorum. Bu da bir işte oluş biçimi ne diyeyim onlar için ama ben can atmıyorum ve can atmıyor olmama da Şaşırılmamasını istiyorum sadece, hepsi bu kadar. Muhtemelen sizin de aslında sık yaşadığınız bir şey bu. Medya ya da televizyon bağlamında değil ama konuşmacı olmak, işte ee, ne diyeyim, ekranda görülmek, kitabınız... Benim, benim, bana alıştılar. Alıştılar mı? Evet, bana alıştılar. Ben o konuda e, bazı rahatsızlıklar yaşadım geçmişte ama... E, bir Bunun bir tarz olduğunu anladılar. ...ve negatif olarak algılanmadığını zannediyorum artık. Evet çünkü bu böyle bir şey değil yani ona karşı olmak, planlı olarak karşı koymak... Çünkü mesele şey. benim açımdan şey yani... E, e, ...ben zaten bir şey söylemek istiyorsam yeterince ortada varım yazıyorum işte gelip burada hı hı. laf ediyorum... ...ne bileyim ben bir şeyler yapıyorum ama ben... E, ...bana uymayan bir formatın içinde malzeme olarak kullanılmak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> ee, onun için de... ...kaçındım bu işlerden genellikle. Başıma gelen en tuhaf şey neydi biliyor musunuz? Bir gazetede e, depresyonla ilgili bir yazı çıkmış... ...ve orada da bir ilaçtan söz ediliyormuş. Bir hastam bana gelip dedi ki... ...gazetede şöyle bir yazı çıktı, siz orada... O ...filanca ilacın iyi olduğunu söylüyorsunuz. Halbuki bana başka bir ilaç veriyorsunuz. Neden dedi? Ben de dedim ki benim böyle bir şeyden haberim yok. Kaldı ki de böyle bir şey hiç söylemedim. Sonra onun söylediği gazeteye baktığımda... ...depresyonu anlatan bir yazının içinde... ...depresyonu tanımlayan ifadeler kullanıldığını... ...ve bunları benim söylediğimi yazıyordu gazete. Yanı sıra ilaçtan da söz ediliyordu. Allah'tan ilaçla ilgili bir şey söylettirmemişler bana. Ee, ve orada... Bana hiç uymayan bir şey vardı. Her intiharı ciddiye almamak lazım cümlesi. Onu kendi eklemiş. Hepsini kendisi evet. eklemiş de. Ya Bu bu hiçbir şekilde benim hiçbir yerine evet. katılamayacağım evet. bir cümle. Diğerleri e, klasik e, kitap bilgileriydi. Bunun üzerine aradım gazeteyi ve dedim ki burada bana ait olduğu iddia edilen bir yazı var ama siz benimle görüştünüz mü? Çünkü ben sizinle görüşmedim. E, kızcağız dedi ki hayır görüşmedim. E peki dedim, görüşmeden nasıl yazdınız bunu? Valla epeyce görüşmeyi denedim ama çok doluydu zamanınız, görüşemedik. E dedim, o da de, dedi ki, e, ben de işte depresyonla ilgili genel geçer bilgileri, standart bir takım bilgileri hiçbir sakınca görmeyerek yazdım ve altına da adınızı yazdım. E, hiçbir şey değil. e pes diyebildim, yani başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu buna ne söylenebilir ki? Adımı kimden aldınız? İşte Filanca firmadan aldık. Filanca firmayı arayarak bunun ne anlama geldiğini sordum. Tabii onların da paçaları tutuşmuş. Onlar gazeteyi aramışlar ne oluyor diye. Biz demişler Amerikan tarzı habercilik yapıyoruz gazetedekiler. Bu nasıl bir şeyse. Yapılabilecek bir şey yok. Bir de gazetenin editörünü aradım ve ağzıma gelen her şeyi söyledim. Bu beni rahatlattı sadece. Hı hı. Ee, ama bunun bu, bu olayın gerçekleşmiş olmasını gayri e, varit kılmadı. Yapılmış evet, oldu bir evet. defa. Gazi oldu, oldu. Fena aldı. Şehit bile olmuş olabilirdim. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır, hayır. Ee, yani e, neticede seni tanıyan insanlar ne deyip ne demeyeceğini bile Allah'tan bilmeyenler Allah'tan, de, evet, e, evet, şarkılar hastalıktır. Seslendiren Yorgo Şarkılar böyle olunca hastalık olur tabii. Yeah. <gülüyor> Çok hoş geldi. Çok hoş geldi gerçekten. Bu, Bu hastalığın e iyi anlamda da bir efendim? hastalığın iyi anlamda da bir metaforik kullanımı vardır ya. Tabi tabi hastasıyım, düşkünüm, kiriakiyim <gülüyor> anlamında. Evet. E, ama hakikaten şarkılar hastalık olabilir herhalde. <gülüyor> Gerçek müzisyenler için, ya gerçek şarkıcılar için de öyle. Hı. Ama olmayanlar için de olabiliyor. olabiliyor evet. Evet, öyle. Ee, buradan bir şey daha sorayım mı sana? Tabii sorun. Yaşam süresinin artması sonucunda bedenin kutsal bir nesne haline getirilmesi. Yaşam süresinin artması sonucu. Sonucu. O öyle bir nedene bağlanmış burada. katılırsın katılmazsın. Ee, Valla onu çok bağlayamadım ama tersini bence düşünüyorum ben. Yani e, yaşam süresinin artması sonucu beden kutsanmış olmuyor da beden kutsandığı için yaşam süresi artıyor. Ee, Sanki. E, bu neden-sonuç ilişkisine ben de pek katılamadım aslında. Çünkü e, neticede bedene dönme eğilimi, bir yalnızlık eğilimi harcaydı. Hatta artık terminoloji kullanalım. Ee, Narsistik kilitlenmelerin artık kolektif olarak yaşandığını varsayarsak o zaman bunu bir hastalık olarak da görmeyeceğimize göre bunun üzerinde de konuşuruz. Evet. İnsanlar yalnızlık dönemlerinde, duygusal yalnızlıktan bahsediyorum. Bedenlerine çok dönüyorlar. Evet. Bedenleriyle daha çok ilgileniyorlar. Hem, hem. ilgileniyorlar. Evet. evet. Ve e, tabii... ...şeyi bilemiyorum, bütün bu... O, ...salonlar var, gidiliyor... ...egzersizler yapılıyor, ediliyor... Hı hı. ...fitness... E, ...olgusu... O, ...bunun... O, ...ne kadarı gerçekten... E, ...bir ihtiyacın ifadesi... Hı hı. ...bir ihtiyaçla buluşma var orada... ...ne kadarı da... ...bu şey... ...insanların kendi bedenine dönmesi... ...bilemiyorum, herhalde bir şahıstan... ...diğerini... ...değişkenlik gösterebilir. Ama şöyle bir gözlemim de var doğrusu. Ee, tabii bir kısım e, insanı oradan ayırmak gerekir ama... E, ...Türk toplumunun e, genelinde bir e, spor yapma ve e, fitnesi bir spor... E, e, ...yapma ihtiyacının doğal uzantısı olarak görme eğilimi yok. E, yani... Ee, ...insanlar kalkayım spor yapayım, güne öyle başlayayım, bunu böyle götüreyim gibi bir düşünce içinde değiller. Onun için mesela Kemal Derviş'i koşarken ya da tenis oynarken gördüklerini buna haber yapıyorlar. O da buna çok şaşırıyor. Her fırsatta bunu niye haber yapıyorsunuz? Evet. Evet. Yani evet adamın için dişini fırçalamak kadar doğa doğal bir şey olsa bir şey. gerek. Ama dediğiniz... E, son, Benim kastettiğim o değil. Evet, son derece doğru. Onun için fitnessler daha çok sizin sözünü ettiğiniz tarzda bence Türkiye'de daha yaygın olarak kullanılıyor. Çok az bir kesim insan Kemal Derviş'in tarzında yapıyor bu işi gibi geliyor bana da. Zaten... O oyun, oynuyor. Oyun o. Yani hayatın akışı içinde evet işte mi... yani... bir oyun, koşmakta oyun Hı -hı. A, gibi geliyor bana. Çünkü şey a, o var. Hep birlikte yaşamış. Onları Hı -hı. A, yaparak a, ama bir de şey var, e, bedenini, her bir santimetre karesini inceleyenler falan oralara kadar gidiyor. Gidebiliyor ucu tabii, bir yani. ucu orada. Evet, evet e, Sultan'a bir şeyler anlattı bize, Eyes Wide Shut. <gülüyor> <gülüyor> e, ve böylece biz son canlı yayınımızı e, burada da sonlandırıyoruz. Gelecek hafta yine birlikte olacağız ama kayıttan olacak. Hepinize iyi geceler diliyorum. Ben Engin Geçtan. Ee, i̇yi geceler. Dünya halinin böylece sonuna geldik. Ben Timuçin Oral. Tolga'ya teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.